aleyküm ve rahmetullah Elhamdülillah elhamdülillah Elhamdülillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve billahi min anfusina, ve min Men la, ve men yudlil, ve illallah vahdahu, la la. ve Fe, ya ibadallah, ittakul lah ve atriu. İnnallah ma alazina takaw ve lazinahum muhsinon. Kal Allahü Teala Azza ve Jel fi Kitabihi al-Kerim. Awwalillahi min al-Shaytanir Rajiim. Bismillahi al-Rahmani al hatta yakin Allah azim Sana ölüm gelinceye kadar ibadet et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 Tabii bunların sebeplerini de iyi tahlil etmek zorundayız müminler birbirlerimize karşı acımasız olduk fikir ayrılıkları grup ayrılıkları müminlerin birbirlerine alabildiğine saldırmasına kardeş olarak görmemesine düşmanca tavır takılmasına giden bir yolu açtı yani işi durup dururken ortaya çıkmadı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 aramızda adavet, düşmanlık bulunan insanları dost haline getirelim. İtfa billeti hiye ahsen Bir kötülüğü en güzeliyle uzaklaştıralım ki fe beyneke ve beynehu adaveh. Bir kötülük yap yapana karşı böyle güzel davrandığımızda, güzellikle o kötülüğü yok etmeye çalıştığımızda aramızda düşmanlık olanlar ile ilişkimiz ke ennehu veliyyun hamim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 Şuurlu muvahit müminlerin bayramlarına ilhak eylesin. Hele inna as kelam ve abla nizam kelamullahi melik ilaziz ilallem kemakalallah ve tebareke ve taala fil kelam ve iza kure Kur'an festem o leh ve ansit ola alekum turhamun auz bil lahi min shaytanir raje m Islam sadaqallah.